göreceğiniz konu bir birrul valideyin. Anne ve babaya iyilik. Onun tarifi, içeriği, gerekliliği, bunun hakkında gelen teşvikler ve hukukul valideyin. Hemen akabinde anne babaya isyan etmeyen, onlar onların hakkını ihlal etmeyen gereğini yapmamanın tehlikesi bunun hakkında gelen tehditler hakkında olacak. Anne ve babaya iyilik nedir? Onların hakkı biliyorsunuz. Dünyaya gelmemize vesile olmaların cihetinden çok önemli. Anne babasının kişiler nasıl iyilik edebilir? Ağullarımı diyorlar ki öncelikle güzel muamele edecek. Onların gönlünü hoş tutacak. Güzel söz söyleyecek. Yumuşak söz söyleyecek. Gönüllerini kırmayacak. Sonra isyan olmadığı sürece dini aykırı olmadığı sürece annesinin babasına mutlaka itaat edecek. bunların istediğini emrettiği şeyi yerine getirecek. Onlarla güzel geçirecek. Güzel arkadaşlık yapacak, güzel konuşmak yapacak, güzel akrabalık yapacak. Ve ihtiyaçları da varsa eğer bizim giderebileceğimiz gerek maddi, yani maddesel, gerekse bedenen yapabileceğimiz hususlarda, o ihtiyaçlarını gidermek yerine getirmektir. Anne bayağı yapılacak bir şey. Bunların zıttının ise isyan olarak isimlendirildi maruf belli. Yani annesiyle babası iyi geçinmeyen, onlarla güzel konuşmayan, güzel komşuluk, güzel arkadaşlık yapmayan, onlara itaat, marufta itaat etmeyen, onların ihtiyacını ihmal eden, gidermeyen kişi de isyan etmiş demektir. Dolayısıyla hukuk diye isimlendirilen anne baba hakkını kesmiş, ihlal etmiş, o suç işlemiş demektir. Anne babaya iyilik, iyiliklerin en üstünlerinden. Biraz sonra da hadiste, ayetlerde, hadislerde göreceğiz. allah Teala kendisini itaatten sonra anne babaya iyiliği zikrediyor. Allahüze ve celle ve resulünün hakkı hemen akabında gelir. Allah'ın ve resulünün hakkı en üsttedir. Onun altında da hemen kişinin anne babasına karşı yapması gereken vazifeler içeren anne baba hakkı gelmektedir. Evet, mesela Nisa Suresi 36. ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Rabbinize kulluk edin ve şirke girmeyin." Allah'a ibadet edin, kulluk yapın ve ona hiçbir şey eş koşmayın ve rastın Allah'a bir tanıma ve ona şirk koşmamak. Hemen akabinde vebili validen ve bizin gurbet valihama el ve sahibi Hemen akabinde de anne babaya iyilik. Devamında akrabalara, yetimlere, miskin fakirlere akrabalık bağı olan komşulara, akrabalık bağı olmayan uzak komşulara ve e, yakın arkadaşlara, yolculara ve elinizin alttaki hizmetçilere ne yapın? İyilik edin. Önce Allah'a ibadet ve ona hiçbir şey yok. Ortak koşmamak ki bunu yerine getiren Allah Azze ve Celle, Resulünün diliyle, Muazır aktarıyla ne, neyi vaat etmişti? Cenneti ve azap etmemeyi vaat etmişti. Hemen akabinde anne babanın hakkı, ona iyilik. Bu iyiliğin nasıl olması gerekliyse, anne babaya iyilik de bu iyilik nedir? Nasıl olmalıdır? İsra suresi 23 ve 24. ayetlerde geliyor. 23. ayette buyuruyor ki allah Teala Ve gada rabbuke ella tabudu illa iya Evet. Rabbin sadece ona kulluk etmenizi hükmetti, emretti. Kesinlikle hükme bağırdı. Devamında Ve beli valideyni ihsanı. Anne babaya iyilik yapmayı da Kesin hükmet. Kesin hükme Devamında bu iyilik nasıl olacak? kibara <im> Onlardan birisi veya her ikisi birden senin yanında ihtiyarlarsa, ihtiyarlığı senin yanına e, olursa, ihtiyarlarsa senin yanında ulaşırlarsa onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara yumuşak, güzel, hoş sözler söyle. rahmeti ve qurr'ubbir rahmehu kema rabb Sonra onlara rahmet kanatlarını aç. Ben onlar kanatlarının altına al senden merhamet görsünler. Onlara merhamet ile muamele et. Sonra ve onlar için Allah'a dua De ki ey Rabbi, Onlar beni nasıl küçükken, <gül> güzel, terbiye yetiştirmişlerse sen de onlara rahmetinle muamele et. Onlara rahmet et. diye dua et onlás. Rabbir hamhumâ kemâ rabbe yanii sarila. O isténa işte merhametle muamele et. Onlar beni küçükken terbiye ettikleri gibi. Güzelce yetištierš. Merhametle, şefkatle beni büyütklerý gibi sen onlara güzelce e, rahmetinle muamele et. diye dua et allah Teala bu ayeti cellede neler emretti? Zayıf düşen, hem bedenen hem de zihnen, fikren, zayıf düşen halk arasında bu ifade nasıldır? Yüzükçe çocuklaşan, yaşlandıkça çocuklaşan. iki hak sahibine bu zayıf düşükleren de gençliklerinde, kuvvetli oluşlarındakinden daha farklı bir muamele emretiyor. Onlara merhamet kanadına açıyor. Mesela beş yaşındaki, 50 yaşındaki bir babaya, anneye kişinin merhamet kanadını rahmet kanadını açmasına gerek olmayabilir. Ama hem bedenen hem de ruhen zayıf, hassas ve çocuksu diyebileceğimiz bir kıvama girince artık bunlara kendi çocuğun muşu artık merhamet etmek gerekiyor. Şefkatle muame etmek gerekiyor. Aynı zamanda da Allah Azze ve Celle'ye onların bu zayıflığına burada işaret ediyor. Yani onlar sizin anneniz babanızdır, sizin büyüklerinizdir ama sizden ilgi isterler. Merhamet isterler, şefkat isterler. Bunu vurgu yapıyor Allah'ın. Hakikatta öyledir ama Allahu Teala da bunu zikrediyor. Merhameti, şefkati, uman bir kıvama düştüklerini. Onların o ruh haline düründüğünü bize haber veriyor. Zayıflaşan insanlar da hem bedenen hem ruhen zayıf olan insanlarda bakımları zor, kaptanılması eziyetli, dolayısıyla onun bakanına yük olur. İşte bu yük olma durumunda Allahu u Teala bizleri ikaz ediyor. Her durumda nasıl davranmamız gerektiği neler yapmamız gerektiği öğreten dinimiz böyle bir durumda ne yapmak gerektiğine işaret ediyor. Onlar sizin büyüklerinizdir, atalarınızdır, önderlerinizdir, itaat etmeniz gerekenlerdir ama bununla beraber şefkati de hak sahibi. Çünkü onlar o bu haline bürünmüşlerdir. Birçok ayet cillede geldiği gibi allah Teala insan büyüme esnasında zayıftır. Büyür, gençleşir, kuvvetlenir, görübüzlenir. Sonra tekrar yaratılış eskiye, geriye doğru. Yani ilk çocukluk, bebeklik haline doğru dönmeye başlar, devam eder. Öyleyse böyle bir durumda, böyle zayıf bir halde ne yapmak gerekir? Meramını anlayamayacak. Maksadını tam vakıf olamayacak. Çocuğuna nasıl davranıyorsan şefkatle, merhametle, güler yüzle Hoşgörüyle, gönül alacak, nadice sözlerle anne ve babana da böyle davranacaksın. Zor bir görev ama Allah aziz ve celil bu zor görevin karşılığında büyük mükafatlar vaat ediyor. Biraz sonra ona değineceğiz. Ankebut suresi 8. ayette de Allahu Teala onlara itaatin sınırını bize bildiriyor. Hangi durumlarda itaat etmeli, hangi durumlarda itaat etmemeli? VE VESSAĞINEL insani BI VÂLDEYHİ HUSNA Bizler insana, anne, babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik, emrettik. VE INCA HEDAKE kebi BIÌMA LEY SELEKE BIÌ İLMUM FELA TUTEYHUMA Şayet onlar seni bilmediğin bir şey hususunda bana eş koşman için mücadele ederler sende ona, ona seni zorlarlarsa o ikisi işte itaat etme şirk košmadan isterlarsa itaat etme Lakin itaat etmeyince nasıl olacak? <gülüyor> Rest çekilip basılıp gidilecek mi? Lokman suresinde 15. ayette de Uğustas-ı allah Bu itaatsizlik nasıl olacak? Oradaki durumumuz, tavrımız, hareketimiz nasıl olacak? Ona değiniyor. ve اِنْ جَاهَ دَا Ala en اَنْ تُشْكَ بِهِمْ وَاَلَيْسَ لَكَ بِهِمْ اَلْمُ فَلَا hemen hemen aynısı ve sahip fil dünya ma fi vesa. O ich itaat etme ama seni bilmediğin şeyleri bana eş eşkošmaya zorlarlarsa onlara itaat etme ama onlarla dünyada güzel a veda. dünyada güzel geç. Itaat etme, isyan et. Başkaldr, reddet, surat in az. Onlarla ilişki il il il kes değil. Dünyada dünnevíysa da güzel geç. Ama şirk telkinlerine kulak verme, şirk e, davetlerini. Güzel bir usulukla reddet. Evet. onlarla ilişki böyle olacak. Ayetlerin genel ihtilati ilk bunlar çarşı resmine. Hadislere bakalım. Hadislerde Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin meramını, en güzel şekilde yaşayan, yaşayarak öğreten ve beyanıyla öğreten Nebimiz aleyhisselatü ve vesselam neler buyuruyor? Neleri teşvik ediyor bu usta? Nelerden sakındırıyor? Bu bakalım. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, Muharrede Müslüm'de gelen bir hadise. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın en çok sevdiği amel nedir diye sordu. Çok özlü. Birkaç kelimeli çok özlü bir soru. Allah'ın en çok sevdiği, Allah'a en sevdiği amel nedir? Ki biz bunu öğrenelim ve yapmaya gerekirse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır. Vakti içerisinde kılınan namazdır. Vaktin dışına taşırmayan namazdır. Sonra hangisidir Resulullah? Ondan sonra hangisi İkinci sırada Allah'ın en çok sevdiği amellerin ikincisi hangisidir? Anne babaya itaat etmek, iyilik etmektir. Anne babayla ilişkiyi güzel devam ettirmektir. Anne babaya ihsan etmektir. Sonra hangisidir ya Resulullah? Sonra Allah yolunda cihaz etmektir. Vaktinde kılınan namaz anne babaya iyilik üçüncü sırada Allah yolunda cihaz etmektir. Halbuki cihaz nedir? Dinin zirvesi zirvesi de en üst noktasıdır. Ama dinin zirvesi olan bir amel, anne babaya isyan ile birleşmesi bir değer yok. Veya namazın terkiyle veya sonraya bırakması, ihmal edilmesi, gerçek davranmasıyla birleşirse bu dinin zirvesi olan amel bir değeri yok. Onlardan öncelikli olması gereken işler bunlar. Demek ki bir insan Allah yolunda cihad edecekse bile ki bu amellerin en üstünlerindedir O kişi evine çıktığı andan itibaren evine dönünceye kadar Allah Azze ve Celle'nin en sevgili kullarımdandır. Ama bu kişinin bu amelinin kabul edilebilmesi için önce namazına riayet etmesi. Sonra annesiyle babasıyla ilişkisinin güzel olması gerekiyor. Hatta ve hatta eğer bu çıktığı cihat biraz sonra geleceği üzere bu çıktığı cihat farz-ı ayin dediğimiz, herkesin mutlak manada mutlaka katılması gereken cihat değilse, farz-ı kikaya olan bir cihatsa anne babasının yani hakkı Allah'ın cihattan öncedir. Onların izni, rızası olmadığı sürece o cihada katılması caizdir. Evet. İslam dininin savunulması diye isimlendireceğimiz Allah yoluna savaş Şunun öncesinde anne babaya iyilik, onların hakkının gözetilmesi, onların haklarının yerine getirilmesi, hakların ihlal edilmemesi sayılıyor. Müslim'de gelen bir başka rivayette ise Abdullah bin Amr bin As'dan ondan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geldi ve Allah'tan sevap almak için hicret ve cihat etmek üzere sana beyat ediyorum. Söz veriyorum." dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Anne babanın hangisi hayatta? Herhangi biri hayatta mı?" Evet, evet her ikisi hayatta. Herkisi de yaşıyor dedi. O zaman sen Allah'tan sevap istiyor musun gerçekten? diye sordu. Evet ben Allah'tan sevap istiyorum ya Resulullah Deyince öyleyse annenin babanın yanına dön ve onlarla güzel geçin. Bir başka, bir başka rivayette de onlar hakkında, onlara itaat, onlara hizmetle cihalet buyurdu. Eğer annenin babanın evladına ihtiyacı varsa Ve çıkılan o cihat da farzı kifaye dediğimiz birilerinin yapmasıyla diğer Müslümanlardan sorumluluğu düşen kısımdan cihat ise bu durumda annenin babanın hakkını Allah azze ve kendi dininin hakkından öne almış. öncelik tanımıştır Anne babanın bu kadar değeri var Allah nazarında. Biraz sonra başka lafıza gelir. Çok daha önemli bir lafız. Allah razı olacak kullarının, anne babasının ondan razı olmasına bağlı. Allah bir kulağına razı olacaksa önce annesi babası ondan razı mı, ondan koştup ona bakıyor. Ondan sonra kendisi razı. Seviyor akıllı. Gene buna benzeri bir başka lafız. Ebu Davud da geliyor bu hadiste. Ebu Said El-Hudriye radıyallahu anh'dan. Yemen'den birisi hicret ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'de kimsen var mı diyorsun Yemen neresi? Medine neresi? Çok uzak. Yemen'de kimse var mı? Annem babam var orada. Diye cevap veriyor o. Sahabi kişi. Sana izin verdiler mi diye sordu. Senin Medine'ye gelip hicret etmene, benim yanımda kalmana izin verdiler mi? Hayır izin vermediler. Dedi. Öyleyse o ikisinin yanına dön. Onlardan tekrar izin iste. Sana izin verirlerse gel. Bunu da birlikte yaşa ve birlikte cihad et. Lakin izin vermezler, seni bırakmazlarsa onlara iyilik etmeye devam et. Onların gönlünü hoş tutmaya devam et. Tasavvur ederek anlamaya çalışalım. İslam devleti kuruluyor. Medine'de yavaş yavaş, yavaş yavaş katılımlarla, İslam dini tamamlanıyor, inen vahiylerle. Yani bir topluluk artık devlete dönüşmeye başlıyor. Ve Allah Azze ve hicret edenlere geçmiş günahların silinmesi vaadini veriyor. İnsanlar akın akın her taraftan, Yemen'den, Efendim Şam'dan, Irak'tan, Mısır'dan, e Arap Yeramadası'nın diğer civarlarından akın akın Medine'ye hicret ediyor. Çünkü hicretten büyük sevap var, hem de Allah yolunda cihat var. Hem de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle arkadaşlık yapmak var. Böyle bir niyetle, böyle güzel, Salih bir niyetle Medine'ye gelen birisine aleyhissalâsı çok önemli bir vurgu yaparak anne babanın rızası var mı yok mu onu soruyor. Anne var razı değil. Niye razı olmaz anne baba? Ya evladını çok seviyordur veya ona muhtaçtır. Onun yardımına desteğine muhtaçtır. Yoksa Peygamber aleyhissalâsı yanına giden bir evlattan Müslüman anne baba niye rahatsız sıkıyorsun? Ama onlar demek ki böyle bir ihtiyaç içerisindeler. Anne bu var az değil peygamberin yanındaki mesleminin uğrularından. O zaman a.s. geri gönderiyor. Git onlardan tekrar edin. İzin vermezlerse ne hala? İzin vermezlerse sen orada cihad et. Nasıl cihad edecek? Anne senin gönlünü hoş tutarak. İhtiyacını giderler. Yardımcı soğarak. Onlarla güzel arkadaşlık yaparak. Ayette geldiği Bir başka hadis taberane de geliyor. Buna benzer lafızlarla. Resulullah s.a.v'a cihad etmek hususunda danışmak istedim. Bana annem babam var mı diye sordu. Ben var dedim. Sana onlar gereklidir. Onlar irtisam etti. Çünkü cennet onların ikisinin ayağının altındadır. Buyurdu. Bizde hadis olarak genelde cennet anaların ayakları altındadır diye bilinir. Öyledir. Sahih bir hadis. Ancak bu hadis de sahih. Cennet anne babanın ayaklarının altındadır. Ben yani onlara hizmetle, onların gönlünü hoş tutmakla, onların ihtiyacını gidelmekle kişi cennete hak eder. Anneni babanın bu kadar değerli bir yeri var. Allah Azze bizleri o hakkı layıkıyla yöne getiren kullarından etsin. İbn-i Hibban Rahim-i rivayet ettiği bir abiste de bir adam geldi ve dedi ki babam evvelden beri evlenmem isterdi sonra beni ev verdi evlendirdi şimdi de boşanmamı istiyor ne yapayım diye sordu sahabeye o da dedi ki ne anına babana karşı gelmen emrederim ne de hanımını boşamanı emrederim fakat istersen ben bu hususa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir sözü söyleyeyim o buyurdu ki baba cennetin orta kapısıdır Sen dilersen bu kapıyı muhafazat koru. Yani kendini aç. Dilersen bu kapıyı yık. Ne demiş oluyor bu derdi arada? Hanımını boşa dedi. Hakeza bunun benzeri gene bildiğimiz bir husus. Abdullah bin Ömer anıma kendisi anlatıyor hadisini naklediyor. Bu hadise sünnenlerin hepsine geliyor avdavat terimiz yine sayır rivayette der ki bir hanımın vardı onu severdim ancak babam Ömer adem ona hoşlanmazdı bir gün bana hanımı boşa diye emretti ben de kabul etmedim sonra Ömer adem bunu nebi sallallahu aleyhi ve sellem aktardı yani bu durumu zikretti ben hanımı boşamasını istiyorum o boşanmıyor bana itaat etmiyor diye olay anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben onu boşalt et. Yani babama itaat et ve hanımını boşalt et. Ebu derdi aradan daha önce kurduğumuz hadiste bunun benzeri şeyi söylemiştir zaten. Aleyhisselatü vesselamın anne babaya eğer e, aline nizah ile söylüyorum parantez içerisinde eğer meşru bir sebep varsa bu durumda annesinin babasının hoşlama isteğini yerine getirmesini ve annesinin itaat etmesini emreder Burada alimle ehl-i sünnetin baş imamlarından Ahmet bin Hanbel'in yaşadığı bir olayı delil olarak kullanarak bu hanımın boşanma işini bazı şartlara bağlandırır. Nitekim Ahmet bin Hanbel rahimahullah'a bir kişi gelir ve der ki ey şeyh, ey hoca babam benim hanımım boşamamı istiyor. Ben de boşamak istemiyorum. Çünkü hanımı seviyorum. Bana ne yap edersin? Hanımını seviyorsan boşama dedi Ahmet bin Amir Rahim. O da dedi ki o zaman o, o insanlar Allah onlardan razı olsun selef olan insanlar değerli insanlar. Öyle şeyh boşa dedi boşayayım. Boşama dedi boşamayayım. Onlar mutlak itaat yok onlardan. Onların şeyhlarına hocalara itaati Allah versinlerine itaate bağlı. Der ki o zaman ey şeyh sen Abdullah bin Ömer hadisini bilmiyor musun? Onda babası Ömer'in Boşa dediğini, ona boşamadığını, Aleyhisselatü Vesselam'da babana itaat et, hanımını boşa dediğini bilmiyor musun? Az önce okutun sen deyince Ahmet Menammel cevap verir. Der ki, senin baban Ömer mi? Evet, Abdullah'ın babası Ömer. an İslam'ın en önde gelen şahsiyetlerinden, bu İslam'a en çok hizmet edenlerden birisi. Dini en iyi yaşayanlarla peygamber sallallahu benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu dediği kişi. Senin babanı mermi. Diyor ki alimler anne babanın oğullarına, hanımını boşama veya buna benzer çocuklarını terk etme veya işinden ayrılma ve benzeri şekilde e, menfaate çıkara düzene aykırı bir isteği varsa bu isteğin meşru dinen yaşayacak sebepleri varsa ona itaat edilir. Meşru sebep yoksa Yani böyle nefsi bir olaydan dolayı. Veya yapılması emreden işin değerinde olmayan basit sebeplerden dolayı ise o işe yönelilmez. O husus anneye babaya itaat edilmez deniyor. Niye? Çünkü anne babanın oradaki emretmesi dini bir gerekçeden dini bir kaygıdan dolayı değildir. Nefsi bir olaydır. Veya basit bir olaydır. O an öfkeyle söylemişlerdir. Çünmeyle söylemişlerdir. Veya efendim istatları farklıdır. Ama Ömer radıyallahu böyle bir şey söyleme lüksü yok. Böyle bir şey yapmaz. Ömer radıyallahu anh'ın öfkeyle yaptığı işleden birisi Allah'ın dinine aykırı iş yapanların boyunu vurma isteğiydi sadece. Onu da yapmamıştı zaten hiçbir zaman. Hele de döneminde, halifeli döneminde İslam onun döneminde öyle bir yücelmiş, toprakları öyle bir genişlemiş ve yeryüzü öyle bir adaletle dolmuştur ki onun takvası bütün insanlara silahit etmiştir. Allah'ından razı olsun. Onun şefaatine nail eylesin, üzerine ona komşu yersin. Evet, bizim babalarımız Ömer değil, biz de Ömer değiliz. Dolayısıyla evlatlarımıza boşanmalarını veya bunun gibi bazı istiklerimizi e, söylerken bunu çok iyi süzgeçten geçirerek gerekli gerekçelerin oluşmuş olmasıyla söyleyebiliriz. Yoksa keyfi, keyfek eder, e, şunu yap bunu yap demek. Hele de özellikle de Bu dönemde şu asırda uyumlu yuvaların az bulunduğu, boşanmaların şiddetle çoğaldığı, arttığı düzeninde iyi giden bir evliliği boz, düzenli giden bir terbiye usulübünü yık, çoluğun çocuğunu ortada bırak. Bu iyi düşünmesi gereken, iyi değerlendirmesi gereken bir yık olsa gerek. Ebu Hureyre, gelen Müslim hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa burnu yere sürtülsün, Sonra bir daha yere sürtülsün. Sonra bir daha yere sürtülsün diye beddua etti. Bunu işte sahabe-i kiram ise kimin bunu yere sürtülsün? Ya Resulullah diye sorduğu o da anne babasına yahut da onlardan birisine ihtiyarlık haline ulaşıp da sonra cenneti hak edemeyen kimsenin burnunu yere sürtülsün dedi. Evet. Anne baba ikisi beraber veya onlardan birisi ihtiyarlığına evladının yanına ulaşıyor. Ve bu demek, evladının yardımına, bakımına destekleyen ihtiyacı var. O hal dolaşıyor demek. Yoksa kolay kolay hiçbir anne baba kendi düzenini bozup da evladının yanına girmez, sığılmaz. Çünkü sığıntı yoldur. İşte böyle bir durumda annesinin babasının gönlünü hoş edemeyen, dolayısıyla bu şey kendine takı kulların burnunu yere sökülsün denir. Buna çok daha ağır ifadeler var. Ee, bu durumda nasıl itaat etmek gerekir? Az önce okuduğumuz İstila Suresi 23 ve 24. 4. ayetlerde güzelce açıklanmıştı. Öyle ki bırak onlara sırt çevirmeyi, sıradasmayı asmayı, öf bile denmeyecek. Güzel söz söylenecek, onlara ihtiyaçları giderilecek, onlara şefkatle, merhametle muamele edilecek, gönül alıcı, güzel, hoş sözler söylenecek. Bir başka adisimiz, gene Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan gelen Muharri ve Müslüm hadisi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, Ya Resulallah, İnsanlar içerisinde iyilik yapmama en layık olan kimdir? En fazla hak sahibi olan kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annendir. Dedi. Peki ondan sonra kimdir? Gene annendirdir. Sonra üçüncü sıradaki hak sahibi kimdir diye sordu. Gene annendirdir. Ondan sonra kimdir diye dördüncü sorusunda da o zaman babandır diye Anne, babadan üç kat daha fazla hak sahibidir. İyi muameleye, güzel davranışa, ihtiyaçların gidelilmesine daha fazla hak eder. Alinin bu hadisini yazarında. Niye? Gene ayetler de geliyor. Allah Azze ve Celle anneden bahsediyor. Annenin onu meşakkatle zorluk üzere taşıdığını, zorluk üzerine doğurduğunu ve zorluk üzere, meşakkatle onu iletiştirerek terbiyesi büyüttüğünü anlatıyor. Onu taşıması sıkıntıyla, doğurması da sıkıntıyla, doğduktan sonra kendi ayakları üzerinde duracak kadar, gelişinceye kadar da sıkıntı. Onun hastalığı, annenin hastalığı. Onun uykusuzluğu, annenin uykusuzluğu. Onun sıkıntısı, annenin sıkıntısı. O acıkırsa anne rahat vermez. O altını ıslatırsa anne rahat vermez. Onun karnı ağrıyorsa anne rahat vermez onu herhangi bir şey, bir sivrisinek uykusu bırakması anne uyku rahatsız olur, uyuyamaz. Gerçekten de annelerimizin üzerimizde öyle hakları var ki neler yapılsa o ödenir, bu sorunun cevabı çok az şeylerle karşılıklı olabilir. Anne babanın hakkı kolay kolay ödenmez. Bir tek hadise geldiği üzere bir tek şeyle ödenir. Bir tek şeyle. Nedir o? anne veya baba köle olacaklar. Sana parayı vereceksin. Onları kölelikten kurtaracaksın. Ancak bu Başka türlü olmaz. Evet. En fazla hak sahibi annedir. Ondan sonra babadır. Hatta annenin babaya nazaran üç kat daha fazla iyiliğe, güzel muameleye, hak sahipliği var. Gene Bukhari Müslüm'ün de gelen Uyras Kadis'te Esma radıyallahu anh. Ebvehir adena anh kızı. Zünnati Kayn. kuşaklı. Hicret esnasında verilen iki kuşak bölerek ikiye eee Aişe sellemün aleyhün hicret etmesine destek olan hanım sahabe. der ki: Resulullah sallallahu zamanında müşrik olan annem yanıma gelirdi. Ebvehir adena anh annem Esma şöyle dedim: Annem müşrik olduğu halde bazı ihtiyaçlar için ve beni sevdiği için, özlediği için yanıma geliyor. Ben ona iyilik ve ihsanla bulunayım mı? en Annelik hakkı devam ediyor mu? Aleyhisselatü Vesselam buna cevap olarak da evet, annene iyilikte bulun. Ona güzel muamele et diye mi etti? Yani anne müşrik ise veya baba müşrikse bile on annelik babalık hakkı devam ediyor. Bu onlara dinlerini itaat etmeyi gerektirmez. Onlara mutlak itaati gerektirmez. Ama e, dinine aykırı olmayan hususlarda onlara itaat, onlarla güzel geçim ve onlarla ilişkiyi devam ettirmek hakları hala devam ediyor. Onların müşrik olması, birilerinin iddia ettiği gibi basit şeylerden annelerine babaların iddia ediyorlar, kafir ilan ediyorlar. Kafir olması anne baba haklarını ihlal etme zahir etmez. Ortadan kaldık. Sadece dini hususadanlığına yataat yasaklanmıştır. Allah'a isten hususadanlığına yataat yasaklanmıştır. Evet. Bunun bir benzerini hatırlıyor musunuz? Resulullah s.a.v'ın eşlerinden Ebu Sufyan radiyallahu anh diyelimiz İslam'a girmeden önce kızının yanına gelmişti Medine'ye. Hudeybiye'deki anlaşmayı bozdular. Mekke müşrikleri de onun kayınpederini, a.s.a.v'ın kayınpederini ona elçi aracı olarak göndermişti. Ebu Sufyan'ın Kızının yanına geldiğinde kızı onun altından döşeğe Demişti ki ey kızım o döşeğe mi bana layık görmedin? benim o döşeye layık görmedin? Bilakis o döşeğe de aleyhissalatü vesselam oturuyor. Sen oraya oturamazsın. Hak sahibi değil. dedi. Baba ama peygamber aleyhissalatü vesselamın hakkı var orada. onu evine giriyoruz. O zaman müşrik olduğun halde bazı iyilikler yapacak evine girebilirsin özlemi giderebilirsin ihtiyacını nasıl zikredebilirsin dile getirebilirsin ama Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine ait bir parçasını sana vermem diyerek önemli bir işaret vermişti Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a da geliyor bu Bezlar'ın rivayeti mesela ondan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Rab tebarike ve teala'nın rızası anne babanın rızasındadır Ve Allah Tebareke Teala ve Teala'n öfkesi anne ve babanin Bütün šichveleri gideren, bütün her şeyi kayıtlayan çok net bir hadis. Allah razı olacağı kulunun önce annesi babası ondan razi ona bakar. Anne baba evladından raziysa Rab Tebareke ve Teala o kulundan razı. Tabi ki burada anne babanın rızası evvelki delillerden geldiği üzere dine uygun hususlar da olacak. Dine aykırı hususlar da evladım ona itaat etmiyor ve ondan razı değilim. Bu rız rızasızlığın Allah hakkında değeri yok. İnsanın delilini bükücü, saçını ağrıtıcı bir hadis. Allah Azze ve Celle bizlere genişlik başlasın. Annelerimize, babalarımıza karşı gerekli hasfasiyet gösterme, şuur, bilinci ve e, gücünü versin. Anne babaların hakkı Allah'ın üzerlerindeki hakkın hemen hakkından geliyor ve çok değerli. Onlara bırak başka bir türlü muamelesi of. O bile demek. Ayette diyor da ateş yok. Vela tekullehu ma uf. Bu işin öf bile demek. Uf bile demek. Daha ateşi yok zaten. Uf'tan daha küçükü şey yok. En şu öf demek sıradası var. Anne babaya karşı gelmek dediğiniz hukuk. Hukukul valideyn. Anne babanın hakkını kesmek onların haklarını ihlal etmekle ilgili gelen hadislerden nasıl adına birkaç tane okuyalım ve inşallah bugünkü dersimizi anlayalım. Birinci hadisimiz Ebu Bekir e, radıyallahu anh.'dan gelmekte Resulullah şöyle buyurur Muharri ve Müslüm'de gelen bir hadiste En büyük günahları size haber vereyim mi? diye sahabesine seslendi ve bunu üç defa tekrar etti. Çünkü burada arkasından gelecek ikazlarına bir vurgu var. Bunu önemseme var. Buna dikkat çekme var. En büyük günahı haber vereyim mi? 3 tekrar tekrar. Evet biz de evet Resulullah buyur haber ver dediğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle oldu. Bir, Allah'a ortak koşma. İki, anne babaya karşı gelmek. Onlara isyan etmek. itaat etmemek. Onların hakkını kesmek. Sahabe ki bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaslanmıştı. Doğruldu ve yalan söylemek ve yalan yalan şahitlik yapmak diyerek tekrar etmeye başladı. Bu sözü o kadar çok tekrar etti ki keşke artık susamını söylemese diye içimizden geçirdik. Temenni ettik. Der. Ebu Bekir o zaman Allah'a hoş koşmak Sahabesinin tamamı zaten bunun ne kadar büyük bir cürüm olduğunu, dinin ne için gönderildiğini, bunu ihlal etmemek için, bunu hakkını yerine getirmek için indiğini biliyor. Sonra anne babaya iyilik. Onun da gereğini biliyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin şeriatı gereği, Resulü Aleyhisselatü Vesselam 13 senelik Mekke döneminde şirk, anne babaya iyilik, Ve benzeri ahlaki şeyleri ısrarla üstüne basarak sahabesini öğretti. Bundan dolayı sahabe-i ikram annesine masasına karşı gelmemiştir. Savaşla karşı karşıya gelmişler, birbirleriyle savaşmışlardır ama birbirlerine olan haklarını ihlal etmemiştir Ama ihlal edilen, önemsenmeyen bir husus var demek ki ki yaslanın da yerden üçüncüsüne doğru oluyor. Yalan söyleme ve yalan yere Yemin etmek şahitlik yapmak. Bunu o kadar çok tekrar ediyor ki işte burada yeni bir dikkat çekme var. Yeni bir şeyin yerleşmesi için ısrar var. Yalan söylemek Müslümanla bağdaşmayacak. Asla bir araya gelmeyecek bir haslet. İslam'ın yeminine şiddetle sakındırmıştır. Bir de yalan yere şahitlik yapmak. Yalan yere şahitlik yapan üç tane zulmederler alimler. Üç tane zulmeder. Bir, kendisine zulmeder. Çünkü yalan yere şahitlik yapmıştır. O büyük günahtır. İki, lehine şahitlik yaptığı kişiye zulmetmiştir. Çünkü onun haksız bir kazanç almasına sebep olmuştur. Bununla o menfaatten deyip eline mülk geçen her neyse eline geçen şey ona fayda değil, zarardır. Neyse ki Aleyhisselatü Vesselam da kendisine muhakemeleşmeye gelenlere söylerdi. Dedi ki ben bir insanım. Kişilerin insanların beyanına bakarım. Hangisi ikna edici anlatırsa ben onun lehine hükmederim. Olura yanılırım herhangi birinizin hakkına hakkını ihlal edecek şekilde. Yanlış hüküm verirsem yanlış hükmeden kişi mal almasın. Çünkü bu onun karnına dolurdu bir ateştir derdi, ikaz ederdi. Peygamber bile verse bu hükmü o kişi haklı veya haksız olduğunu zaten biliyor. Haksız da mal almaz. Çünkü o iştihad etmiştir. İştahat edersen, i̇ki sevap alır. Hata ederse bir sevap alır. Ama hakkı olan kim? Hak yiyen kişi kendi karnına ateş doldurmuş demektir. İşte yalan şahitlikle lehine hüküm verilen kimse de haksız eleman kazanıyor. Buna yalan şahitlik yapmanla vesile oluyor. Ama kendisi de bundan zarar görecek. Çünkü karnına ateş doldurmuştur. Üçüncü büyük zulüm ise, yalan yere şahitlik yapan kimse, hak sahibinin hakkını onlara almış başkasına verdirmiştir. Bu sefer ona zulüm etmiştir. Dünyeyi, malı elinden almış başkasına verdirmiştir. Üç tane büyük zulüm. Hem kendi nefsine zulüm etmiştir, büyük günü açtırmıştır. Hem lehine şahitlik yaptığına zulüm etmiştir. Onun karnı ateş dolmasına hem de aleyhine hüküm kimse için, elindeki malın, mülkün, servetin her neyse o kaybetiyle, ona vesile olmuştur, sebep olmuştur. O şekilde ondan bir menfaatini gidermiştir. Anne baba hakla ile ilgili ikinci hadisimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anhmadan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nesai Bezzar ve Hakimin rivayet ettiği bir adiste şöyle buyuruyor. Allah kıyamet günü üç kişiye bakmaz. Allah azze ve celle hesap günü insanları tek tek karşısına alacak. Ve onların hepsini soracak. Sana sana sana şunu verdim, bunu verdim, şu nimet verdim, sen de şunu yaptın, bunu yaptın diye tek tek muhakeme edecek. Hesap soracak. Ama üç sınıf insana bakmayacak. Yani nazar etmeyecek. Bu kadar değersiz bir muamele ile karşılaşacak. Bu üç sınıf. Kimdir bunlar? Bir, anne babasına karşı ele, isyan eden kimsenin. İyilik yapmayan kimse. İki, içki müptelası. Teryakisi. Ayyaş yani. Ve üç, yaptığı iyiliği başa kalkanlar. Birisine bir iyilik yapmış, bu iyiliği başa kalkmış. Düşünün, değer verdiğimiz makam sahibi, mevki sahibi birisinin yanına giriyoruz, bakmıyor. Ne kadar zorumuza gider? Bu Allah Azzele Celle olursa, durum ne kadar şiddetlidir ve hesap etmek lazım. Bu üç, bakmadığı, nazar etmediği, hiç değer vermediği üç kişi, anne babaya isyan eden, itaat etmeyen, konumuzdan falan kısım, Sonra içki müptelası ve sonra da iyilik yapmış başa kalkmış. Onu bir, şey bir gündem yapıyor, ortaya koyuyor. Üç kişi de cennete giremez. Üç sıra bir insanda. Kendi durumunda gene birincisi anne boğaya karşı giden. İkincisi deyyus. Yani hanımının namussuzluk, iffetsizlik yapmasına göz yuman, önemsemeyen. Yani hanımını kıskanmayanlar. Ve üçüncüsü de erkekliğe özenen kadın. Erkek gibi giyinir, erkek gibi doğru erkek gibi hareketler yapın. Erkekliğe özenen, erkekleşen kadınlar. Bu üç sınav insanı cennete giremez. Günahının büyüklüğüne dikkat çekiyor. Bu üç işin, hatta önceki üç sınav sayılsa, bu üçer işin günahının büyüklüğüne dikkat. Allah yüzüne bakmıyor üç kişinin, bir insanla böyle itaat etmeyin, onları razı etmeyin, hoşnut etmeyin, taklağını ihlal etmeyin. Cennete giremeyenlerin ipi de bu. Sonra deyus. Yani e, İslam'ın en önemli göstergelerinden birisi olan kıskançlığı zayıf olan veya kıskanmayan. Ve bir diğer de kadınla alakalı. Sokağa çıktığımız zaman gördüğümüz veya iş ortamlarında çoğunlukla karşılaştığımız kadın tipler. Erkek gibi, yine, erkek gibi davranan, erkek gibi konuşan. Erkekmiş gibi her işin altında parmak sokan el atan. Tipte kadınlar. Cennete giremezler. Allah Azze ve Celle onların şerrinden bizleri muhafaza buyursun. Eşlerimizi, çocuklarımızı onlardan yapmasın. Allah'a emanet Allah olun. Üçüncü hadisimiz Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh'a emanet olun. Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin anne babasına sövmesi kebairdendir. Büyük günahlardandır. Sahabe sorar. Ya Resulallah, kişi annesine babasına nasıl söver? Onlar bu dönemi görmedikleri için, bu çağı idrak edemeyecekleri için, anlayamıyorlar tabi. Kişi annesine babasına nasıl söver? Yoksa ben ki şu kulaklarımı eşittim. Çok yakınında birilerini annesine babasına lanet eden, söven her türlü hakareti küfrü yapan insanlar. Onlar bunu algılayamıyorlar. Bilmiyorlar, düşünemiyorlar. Ve ya bir insan nasıl yani annesine babasına söver diye soruyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'a açıklıyor. Birisi bir başkasının babasına söver. Bir başka lafızla lanet eder. O da karşılık verir. Ne olmasına? Babasına söver. Ve lanetler. İşte bu kişi kendi babasına sövmüş konumdadır. Çünkü kendi babasına lanet edilmesine, sövmesine de sebep olmuştur. Resul olmuştur. Ha birisi başkasının annesine söver. Lanet eder. Hakaretler. O da döner. Onun annesine hakaretler. Söver. Bu şekilde kişi kendi annesine veya babasına sövmüştür. Sövmüş gibidir. İşte bunlar nedir? kebairden büyük günahlar. Büyük günahlar nasıl bağışlanır? Nasuh tevbeyle. Tevbe. Böyle namaz kılığında var. Yani İslam'ın en büyük ibadetlerini yapmakla bile bağışlanmaz. Nasuh tevbe. Başkasının annesinin babasına satışmak yok. Çünkü bu hayır getirmez. Kişiler nasıl muamele görürlerse genelde fıtrat olarak karşı muamele ise ona onun benzeri veya daha şiddetli sorur. Birisine tokat atarsın o sana yumruk atar. Birisine söversin o sana daha galecini ağırını yapar. Birisine anesine küfet versin o senin annene sülene yapar. fıtratta insanların karşılığında nefislerine bu vardır. Öyleyse bu işin kendi aleyhimize dönmemesi için. Dolayısıyla kendi annemize, babamıza, eşimize, çocuğumuza, neyse değer verdiğimiz onlara e, kıfretmiş olmamak için başkalarına e, kıfretmemek, başkalarının duygularıyla oynayıp kendimizin değer verdiklerimize kıfret gerekir. Bunlar çünkü büyük mehlardandır. Son olarak Ahmet bin Hanbel'in Müstenim'de rivayet edilen Taberani'nin İbni Hüzeybe'nin İbni Hibba'nın rivayet ettiği bir hadiste. Amr bin Mürre El-Cüheni radıyallahu anh'dan geliyor. Der ki bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki ya Resulallah ben Allah'tan başka ilah olmadığına, seninle Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyorum. Beş vakit namazımı kılıyorum. Malımın zekatını veriyorum. Ve Ramazan orucunu tutuyorum. İslam'ın beş şartından dördünü saydı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Anne babasına karşı gelmediği sürece bu işi yaparak bu halde verilen kimse şüphesiz ki kıyamet günü nebilerle, sıddıklarla şehitlerle işte şöyle beraberdir diyerek iki parmağını yukarıya gittik. İşaret parmağını orta parmağını yan yana getirdi. İşte böyle olacaktır. Kimler? Kelime-i şehadete şahitlik yapanlar. Namazıklanma. Zekatı verenler orucunu tutur. Nebiler, şehitlere sıldıklar. Ayette de bir de salihler zikrediliyor. Bu da salihler zikredilmiş. Bu üç sınıfla işte şu iki parmağın yan yan oluşu gibi cennette yan yan alırlar. Ne zaman bu işi yapanlar anne babaya itaat ettikleri, onlara iyilik ettikleri, onların haklarını ihmal etmedikleri sürece. Hadisler çok açık. Allah Azze ve Zelle bizim elimizden tutsun, bizleri nefislerimize bırakmasın Bir tek göz açıp kapatıncaya kadar dahi da olsa bizleri İslam yani İslam'ın nasriyyle terbiye etsin, güzelleştirsin bizim ahlakımızı, yaşantımızı, ilmimizi, takvamızı artırsın ve bizleri anne babasına itaat eden, onların hoşnut eden ve kendilerinin hoşnut olduğu kullarından koş. Subhanallah ve rahmetühü. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ahırda vav nani elhamdülillahi